Kardeşlerim, muazzez müminler. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anha annemiz. Kur'an-ı Kerim o anneden bahseder. O annenin beraatinden, iffetinden bahseder. Ennebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim ve azvahu ummahatuhum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri, anneleriniz buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla münasebetinden bahseder Kur'an-ı Hakim. Bir Müslüman evinde sorun yaşadığı zaman, eşiyle sorun yaşadığı zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine baksın. Ev mahrem, mahrem olmasına rağmen Kur'an-ı Hakim bize, Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onlar bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden bahsederler. Erkekler hanımlarına karşı nasıl davranacaklar? Onu sallallahu aleyhi ve sellemin evinden, eşiyle olan münasebetlerinden alacaklar. Eğer Peygamber aleyhisselamın eşlerini çökertirseniz, onlara saldırırsanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine saldırırsanız O ev yaralanırsa bütün evler yaralanır Bütün evlere iffet peygamber aleyhisselamın evinden gelir Bütün kadınlara izzet peygamber aleyhisselamın kadınlarından kızından Fatıma'dan gelir radıyallahu anhunne Onun için Muharebe meydanlarında Savaş alanlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i durduramayacaklarını anlayınca evine girdiler. Hendek Muharebesi'nden sonra baktılar ki Hicaz Yarımadası'nda bir ittifak var. Bir koalisyon var. Buna rağmen Peygamber aleyhisselam'ı durduramadılar. İslam'ı ortadan kaldıramadılar. Efendimiz aleyhisselam'ın evine girdiler, haremine girdiler. Hz. Aişe radıyallahu anhaya iftira ettiler. Birkaç saat önce bir haber okudum. Bir video var. İran'da bir genci idam etmeden önce konuşmasını videoya almışlar, onu neşretmişler. Müslüman bir Kürt evladı, Selahaddin Eyyubi'nin torunu, diyor ki bana iftiralar atacaklar. Sakın ha inanmayın. Ben yıllardır İran hapishanelerindeyim. Benim suçum iki tane İran mollası Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamıza sövdüler. Ona iftira ettiler. Ben de peygamberin eşidir dedim. Allah kitabında bunlar annelerinizdir buyuruyor. Ve azvahu ummahatuhum anama sövemezsiniz dedim. Aldılar beni. Eğer öldürürlerse idam ederlerse bilin ey ehli iman. Benim bunlara göre suçum annenizi Hazreti Ayşe'yi müdafaa etmek. Kardeşlerim, o gence asılar. Peki Ayşe radıyallahu anha kim? Hazreti Ayşe radıyallahu anha senin için ne anlam ifade ediyor? Alime bir kadın. Salih e bir kadın, zahide bir kadın, kızına, eşine ifetten, zühten, takvadan bahsedeceksin. Hazreti Aisha'dı radıyallahu anhayi anlatıyorsun. Onu işaret ediyorsun. Atabi Nebi Rabah diyor ki rahmetullahi aleyh. Inna Aisha'te âlemun nas, efkaun nas. Tabiinin en büyük âlimi konuşuyor atab ne Nebi Rabah konuşuyor. Diyor ki ben çok alimler gördüm ama Aişe gibi bir alim görmedim. Aişe gibi fakih bir kadın görmedim. İbni Şahab-ı Zühri rahimahullah. Tabi'in döneminin en büyük muhaddislerinden o da diyor ki... Bütün kadınların ilmini bir yere koysalar, Ayşe radıyallahu anha onun ilmini bir yere koysalar. Ilmu Ayşe afdal. Ayşe'nin ilmi onlardan daha üstün. Peki Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'sinden bahsederken Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü. Ke fadli seridi ala sairi't-tam. Cirit yemeği diğer yemeklere karşı nasıl üstünse Ayşe o kadar üstün. Ayşe ahirette benim zevcem olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki biliyorlar ki birileri kalkacaklar. İslam adına, iman adına Ayşe'ye zina isnadında bulunacaklar. İftirada bulunacaklar. Dua ederken Aişe'ye lanet oturumları düzenleyecekler. Peygamber Aleyhisselatu vesselam, İmam Buhari rivayet ediyor. İnne zavuceti Aişe. Ahirette benim eşim Aişe olacak. Aişe'ye radıyallahu anhaya sövmeyin. Babası Ebubekir Bekir onun, eşi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun, insanlık ehramının en zirve noktası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onunla yıllarını geçirmiş. Bugün Ayşe radıyallahu anha üniversitelerde onun fıkhına dair tezler hazırlıyorlar. i̇bn Hacerler, Nebeviler, bu ümmetin büyük alimleri, allameleri, Kalet Aişe diye söze başladılar Aişe radıyallahu anha buyuruyor dediler Aişe peygamber aleyhisselamdan naklediyor dediler Aişe üniversitede okumadı Aişe radıyallahu anha üniversite mezunu değil ama bugün üniversiteler, alimler, allameler, İmam Malikler, Ebu Hanifeler, İmam şafiiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ona dair hadisler rivayet ettiler. En alimlerden dediler Ayşe radıyallahu anh'a. Zühdü, takvayı ondan Ayşe, peygamber aleyhisselamdan aldı. En son anların Efendimiz onun yanında geçirmek istedi hastalanmışlardı son anları ayrılacak dünyadan sürekli soruyorlardı yarın neredeyim diye anladılar ki nöbetteşi hanımlarının hanelerinde duruyor Peygamber Aleyhisselam Ayşe'nin evini istiyor Ayşe'nin evine getirdiler 7 gün Hz. Muhammed Aleyhisselam hayatının son 7 gününü onun evinde geçirdiler o evden çıktılar Ayaklarını yere süre süre mihraba oradan gittiler Son akşam Namaza çıkacaklar Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm Onlar bekliyorlar Efendimiz aleyhisselam abdest alıyorlar Birkaç adım atıp düşüp bayılıyor. Kendine geliyor, Asabım nerede diyorlar. Yentadırûnek. Sizi bekliyorlar ya Resulallah. Yine abdest alıyorlar. Yine birkaç adım atıyorlar, düşüp bayılıyor. Hadise defalarca tekrar ediyor. En son kapıya kadar geliyor. Perdeyi kaldırıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselama baktık. Ke enne vecehehu musafin. hafin. Mübarek yüzü bir Kur'an-ı Kerim misafesi gibiydi. Allah Resulü Aleyhisselam bize son defa baktılar. Baktılar ve o gecenin sabahında Ayşe Radıyallahu Anha'nın evinde onun kucağında ruhunu Rabbine teslim ettiler. Ayşe Radıyallahu Anha okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın eline üflüyor, Allah Resulü'nün elinde bereket var diye mübarek vücudunu yine Efendimizin eliyle mesediyorlardı ki buyurdular Ayşe, bu gidiş vaktidir, dünyadan ayrılış vaktidir artık bundan sonra bana eza edemeyecekler, sana sövüp de bana dünyada eza edemeyecekler Üzerime gelip de bana eza edemeyecekler ''Uridurrafikalâla'' ''O en yüce dostu istiyorum Ayşe'' dediler Ayşe'nin kucağında radıyallahu anhâ ruhunu teslim etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onun evine, onun hanesine Allah Resulü aleyhisselam defnettiler o kadar yakındı. Hani gidiyorsunuz ya. Efendimiz Aleyhisselam o gittiğiniz raudza için buyurmuşlardı. Ma beyne beyti ve minberi raudatun miryali'l cenne. Şurası evim. O evimle minberimin arası cennet bahçesi. Ayşe radıyallahu anha'nın evini işaret ediyor. O ev diyor. Ruhunu Allah'a teslim edeceği o mekanı işaret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam onunla latife yapardı. Yarışırdı bazen onunla. İyi ki yarışında Ayşe Radıyallahu Anh'a geçti. İkincide biraz kilo alınca Efendimiz geçmişlerdi. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a üzüldüler. Efendimiz buyurdular ki, Hadihi hani biraz kilo aldın ya Ayşe, ondan dolayı geri kaldın. Hanımına karşı, eşlerine karşı, Ülfeti vardı, muhabbeti vardı Peygamber Aleyhisselam'ın Her erkeğin hanımıyla zaman zaman problemleri olur Ayşe Radıyallahu Anh'a da Diğer kadınlar gibi sesini yükseltir Peygambere sesini yükseltir Babası Ebubekir Bekir duyar Radıyallahu Anh Eve gelir, Ayşe'nin üzerine yürür Senler kızım nasıl olur da Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattı ''Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu ifadeleri nasıl kullanırsın kızım?'' der. Ebubekir Bekir kızına, Ayşe'ye elini kaldırır. Efendimiz aleyhisselam tutar Ebubekiri Bekir'i, dışarıya çıkarır. Sonra döner Ayşe'ye buyururlar ki, ''Era'ayti keyfe hameytuki minar racül'' ''Gördün mü Ayşe seni bu adamdan, seni babandan nasıl korudum Ayşe?'' ''Sana dünyada en yakın benim Ayşe'' O durumda bile babasına karşı, Ebu Bekir'e karşı, Ayşe'nin yanında duran bir peygamber, bu haliyle eğer benim Ayşe'me, benim evime, benim evim üzerinden ümmetin kadınlarına söverlerse, ben babasına karşı bile nasıl korudum Aişe'mi, koruyun Ayşe'yi, koruyun bütün İslam kadınlarının iffetini, ondan alacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam, kadınlara dair bütün konuşmalarını ya Ayşe üzerinden yaptılar, ya diğer kadınları, diğer eşleri üzerinden yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evinde bir gardiyan gibi, bir polis gibi, bir karakoldaki komutan gibi durmazlar. Şefkati var, merhameti var. O kadar ülfeti vardı ki, Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, merhametin abidesine karşı, Eşi Ayşe'yi koruyacak kadar şefkati merhameti olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşlerim Ayşe radıyallahu anh'a Efendimiz'den neyi gördülerse onu yaşadılar Neyi aldılarsa onu hayatlarına tatbik ettiler Efendimiz aleyhisselamın gece ibadetlerine en fazla o tanık oldu Diyorlar ki Allah Resulü bir gece kalktılar Namaz kılıyorlar ''Gözünden yaşlar geliyor. Önce yanağı ıslandı, sonra sakalları, sonra yer ıslandı. Allah onun bütün günahlarını affetti. Ama ona rağmen gece yarılarında sabaha kadar namazda, kıyamda ağlayan, gözyaşı döken bir peygamber var.'' O kadar uzattılar ki ta Bilal-i Habeşi sabah vakti için sabah ezanını okumaya başlamış. Sabahın geldiğini, fecin olduğunu bilal Habeşi bildiriyor. Allahu Ekber diyene kadar Peygamber aleyhisselamın namazda gözyaşları devam etti. Sonra buyurdular ki bu gece bana. İnne fi ardı ve ve fiha Bu ayeti okuyup da üzerinde düşünmeyenlere yazıklar olsun vel olsun Efendimiz Aleyhisselam'ın bu namazlarını gördü Şimdi Kasım Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'nın erkek kardeşinin oğlu olan Kasım diyor ki her sabah Halam Ayşe'nin evine uğrardım. Acaba bir sıkıntısı var mı, derdi var mı diye. Kasım diyor ki Ayşe radıyallahu anha'nın Allahu evine geldim. Ayşe namaz kılıyorlar. Femen Allahu aleyna wa wakana ada bu ayet okuyorlar. Cennet ehlinden bahsediyorlar. Femen Allahu aleyna. Allah bize ihsanla bulundu. Canaba Hak bizi kavurucu azaptan korudu. Ayşe radıyallahu anha Allahu ağlıyorlar. Ben duruyorum, Aişe namazla bu ayeti tekrar ediyor. O kadar durdum ki ayaklarımda mecal kalmadı. Usandım, gideyim dedim pazarda, çarşıda işimi görüp de döneyim. Gittim, pazardaki bütün işlerimi hallettim. Yine döndüm, peygamberin evine geldim. Halam Ayşe'ye, bugün sana dair yapmam gereken vazifeler var mı? Onu soracaktım. Ayşe yine aynı ayeti okuyorlar. Femen nallahu aleyna ve vekana azabessemûm. Nafile namaz. Sessiz okunur ama kendinden geçen bir kadın var. Yanındaki yeğeni onun kendinden geçmesinden dolayı feryatlarını duyuyor. Peygamber aleyhisselamın namazlarına o kadın böyle devam eder. Diyorlar ki, Efendimiz aleyhisselam zamanında kadınlar gelirlerdi, aşlar, çocuklarına, kızlarına isterler. Bir defasında bir kadın gelir, Ayşe radıyallahu anh'ın evine. Bir tane hurma var, Alır hurmayı böler, yarısını bir kızına, diğer yarısını öteki kızına verir. Başka bir rivayette, Hz. Ayşe radıyallahu anha onun evine bir kadın gelir, yine o rivayette de iki tane kız var. Hz. Ayşe radıyallahu anha'dan Allah rızası için bir şey ister. Evde sadece üç tane hurma var. Ayşe radıyallahu anha üç tane hurmayı alır, kadına verir. Kadın birini bir kızına, diğerini öteki kızına Üçüncüsünü ağzına götürüyordu ki Kız çocuklar ikisi birden Belki günlerce ağızlarına bir lokma ekmek koymadılar Annelerinin hurmalarına ellerini uzattılar O kadın hurmayı böler iki yavrusunun ağzına koyar Hz. Aişe radıyallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bundan haber verince Buyurdular ki İnne allaha kad aucebelleha biha el cenneh o yavrularına yaptığından dolayı Allah o kadını cennetine koyacak. Ayşe bunları görür Peygamber aleyhisselamdan. Hz. Muaviye radıyallahu anh ona bin altın gönderir. O gün bin altını dağıtır. Yanında bir kadın var. Ayşe radıyallahu ha. o gün oruç tutar. Kadın der ki Ayşe bin altını verdin. Ama biraz sonra iftar vakti olacak. Birazdan Allahu ekber diyecekler Ayşe. Sofraya koyacak bir şeyler evde bırakmadın. Hepsini verdin Ayşe. Çünkü Ayşe Peygamber Aleyhisselam'ın evini naklederken buyurmuşlardı ki Ma şebia ale Muhammedin min hubr burr. Peygamberin evinde onun ailesi buğday ekmeğinden karnını doyurmamışlardı. Peygamber Aleyhisselam devlet başkanıydı ama böyle bir zühdü var. Ayşe o kadın büyük kadın o zühdü devam ettirdi. Yine bugün baktım Suriye'de bir çocuk kucağında babasının aşıktan ölen bir çocuk. İran'dan gelen eşkıyaların, Lübnan'dan gelen eşkıyaların, Esed'in, Rus'un, Amerikan casuslarının, haydutlarının kuşatmasından dolayı ekmek, mama sokulamayan bir bölgede bugün ya da bu gece bir çocuk açlıktan ölür eğer Ayşe radıyallahu anhayı bu ümmet anlayabilseydi, evlerde Ayşe gibi kadınlar olsaydı Suriye'de çocuklar babalarının, annelerinin kucaklarında mama bulamadılar diye, ekmek bulamadılar diye açlıktan ölecekler miydi kardeşlerim? Neden Ayşe önemli? Neden haydutlar? Neden mecusiler Ayşe radıyallahu anh'a saldırırlar? Hz. Ömer radıyallahu anh onu mihrapta İranlılar vururlar. Mecusi bir adam Ebu Lü'lü'e, Hz. Ömer radıyallahu anh onu yaralar, evine kaldırırlar. Hz. Ömer radıyallahu anh son anları, oğlu Abdullah'a der ki, git Ayşe'ye söyle, yekra'u aleyki Umar esselam, Ömer'in sana selamı var Ömer sana selamı söylüyor Eğer müsaade ederse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nereye defnedildiyse Ömer radıyallahu an, Ebu Bekir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilmek istiyor. Ayşe'ye selam söyle, Ömer dünyadan ayrılıyor. Ömer'in son anları, Ayşe Ömer'e müsaade eder mi? Ama müminlerin emiri deme, çünkü ben artık bundan sonra bu halimle müminlere emir, müminlere devlet başkanı olamam, onu söyle Ayşe'ye. Ayşe'nin yanına gelir Ayşe radıyallahu anh'a Evinde çökmüş Ömer'in başına gelenlere ağlıyor Abdullah izin ister yanına girer Müminlerin annesi der Ömer'in son anları Ömer senden müsaade ister Müsaaden olursa Ömer Hz. Resulullah aleyhisselamla Ebu Bekir'in yanına gömülmek ister Orayı kendime ayırmıştım ama madem Ömer ister, Allah Resulü Aleyhisselam'ın o büyük öğrencisi ister, Ayşe kendi yerini Ömer'e verir. Gelir oğlu Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Efendimize. Ayşe'nin haberini iletince Ayşe Radıyallahu Anha haberinin sururuyla Ömer Radıyallahu Anhu ruhunu Allah'a Azze ve Celle'ye teslim eder. Kardeşlerim, Ayşe Radıyallahu Anha böyle bir hayat yaşadılar. Son anlarında ayağı siyasete bulandı Siyasete bulandığından dolayı sıkıntılar çekti Ve sonra o sıkıntıdan dolayı Her Ahzab suresini okurlar وَقَرْنَا ف۪ي بُيُّ تِكُنَّ Ayetine gelir Hıçkırarak ağlarlardı Bu haliyle de ümmetin kadınlarına ders oldu Ayşe Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a ümmetin kadınlarına der ki Alime olabilirsiniz Salihe Zahide olunuz ama siyasete girerseniz benim gibi hata edersiniz. Allah Teala, evinizde durunuz, çocuklarınıza anne olunuz. Ben hata yaptım. Benim hatama bakın. Siz aynı hataya düşmeyin, kardeşlerim. Bütün imamlar, İmam Malikten İmam Neveviye kadar diyorlar ki: Ya izukumullahu anta'udu limislihi abden in kuntu mu'minin. Eğer Müslümansanız Allah sevaz ediyor Bir daha bundan sonra o hatalara dönmeyin Ya'izukumullahu en ta'udu limithlihi ebeda Bir daha o hatalara o yanlışlara ebediyen dönmeyin Ayşeye zina isnadında bulunmayın Kim Aişe radıyallahu anhaya Zina isnadında bulunursa küfre girer diyor İmam Malik İmam Nebevi daha öteye gidiyor Ayşe'nin iffet noktasında birisi tereddüt ederse, şüphe ederse küfre girer diyor. Çünkü Allah kitabında onun iffetinden bahsediyor. Bu ayeti inkar etmiş olur. <Sessizlik> Vellediyna yarimul muhsanat. İmam Taftazani rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe'den ve kadınlardan iffetli olarak bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Kim Ayşe zina isnadında bulunursa imanını kaybeder diyor. Kardeşlerim, Ayşe'ye saldırıyorlar. Ayşe'ye saldırıp İslam'ın evini çökertecekler. Orada bir Müslüman evladını aldılar. Bir Müslüman kür devladını Hz. Ayşe'ye sövenlere karşı durdu diye ümmetin anasını müdafaa etti diye onu idam ettiler. Peki nerede Cizre'de hendek kazanlar? Sur'da hendek kazanlar. Diyarbakır'da Müslüman kür devladını Kürd'ün hakkını koruyoruz diye öldüren katleden eşkıya nerede? Neden, neden konuşmuyorlar? Çünkü onlar İran haydutlarıyla o Cizre'de hendek kazan eşkıyalar, Kudüs'te örtüsünden dolayı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aidiyetinden dolayı öldürülen, şehide olan o kadın, o masume kadının katiliyle İran'daki haydutlar, PKK'nın canileri hep aynı yerde duruyorlar. Diyorlar ki biz Hz. Muhammed'in, biz Ayşe'nin, biz İslam evinin düşmanıyız diyorlar. Ey Müslüman Kürtler, Müslüman Türkler, Araplar siz Müslümansınız diye bunlar ırkınıza bakmadan, renginize bakmadan, dilinize bakmadan size düşmanlık yapıyorlar. Birileri kalkacaklar diyecekler ki, neden mezhepçilik yapıyorsun, neden İran tenkit ediyorsun? Eğer birileri kalkıp annelerinize sövseler, annelerinize zina iftirasında bulunsalar, o adamların yanlarında oturur muyuz? kuran Hakim anamız diyor Ayşer Aliyallahu Anh'a'ya. Allah Azze ve Celle, eğer mü'minseniz Ayşe'ye iftira etmeyin. Ayşe'ye zina isladında bulunmayın diyor. Peki Kur'an-ı Hakim Ayşe'yi müdafaa ediyorsa, kuran Hakim'in ayetlerinin emri olarak, Ayşe'yi müdafaa ettiğimizden dolayı bize mezhebci diyeceklerse, Müslümanları muhafaza ettiğimizden dolayı bize saldıracaklarsa, bize bir takım islatlarda bulunacaksa, biz ölene kadar ümmetin anası bütün İslam kadınlarının üsveyi hasenesi Ayşe'yi Kur'an'ın emri olarak müdafaa etmeye devam edeceğiz Allah'ın inayetiyle. İran'da da, alemi İslam'ın bütün noktalarında da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanlar PKK'ya karşı, İran'a karşı, İsrail'e karşı Ayşeleri, analarını müdafaa ve muhafaza edeceklerdir Kur'an-ı Kerim bize bunu emreder Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O kadın eşim buyurdular Dünyada eşim, ahirette eşim, ananız buyurdular Annemizi korursak evimizi koruruz Kızlarını, ümmetini koruruz Ümmetin eşlerini, kadınlarını korumuş oluruz